Nebi Sıddık ve Selman, Kasım Cafer Bistami İrfan kaynağı oldu Ebu Hasan Harkani Ebu Ali farmedi geldi sonra bu meydana çok veli yetiştirdi hem Yusuf hem Edani Abdülhalık Gonçdüvani Marifetler semasında Dünyayı aydınlattı Hem Arifi'ri ve Geri Maveraün Nehrili Turusina gibi oldu Nurlandıranlardan biri Mahmud İncir Fagnevi Ali Ramet'i azizan ve pirin eşaç çok keramet gösterdi Muhammed baba sen masî Emir Emirgilalde ilim deryasında Sadef andan meydana geldi bahtuni Buhari alad Dünyatlar zamanının kutbu idi Yakubi çerhide oldu zahir envarı rahmani Ubedullah ahrar ve kadi Muhammed zahid derviş Muhammed geldi ve Haceki ile baki bütün bunlardan gelen Nurlara kendi de katıp cihanı aydınlattı İmam Ahmet Rabbani. Gurvetül Voska Ma'sum ve Seyfettinle Seyyid Nur ve Mahsarla Abdullah sonra Halidi Bağdadi. Feyz verdiler sırayla Sonra bu nuru Abdullah Anadolu'ya yaydı Hem de Tahayı Hakkari Hem Seyyidi Salih'de Kardeşin yerini tutup Fena fillaha kavuştu sıpkatullah bu üç velinin sohbetlerinde yükselip mürşidi Kamil oldu Seyyid Fehim Arvasi Bu otuz dört velinin kalpleri bir ayna gibi Yaydılar hep cihana Envar-ı Resulullahi bütün bunurlar en son toplandı bir hazinede ismi bu hazinenin Abdülhakim Hakim Arvasi İslam'ın düşmanları binbir hileyle aldatıp imandan ayırırken nice yüz bin Müslümanı Van'dan doğan o güneş, İstanbul'da senelerce ışık saldı durmadan, kurtardı dinle imanı Dua edeceğin zaman, silsileyi oku hemen Salihleri söyleyince, yar rahmeti ilahi Selam olsun, dua olsun bu garipten daima silsileyi aliyenin ervahına ya Rabbi. Selam olsun, dua olsun bu garipten daima silsileyi aliyenin ervahına ya Rabbi. آمين يا ربي